Sevginin üçüncü bağı ihsandır. Ahsentul kelame, sözü güzelleştirdim örneğindeki gibi, ihsan kelimesi, kendi nefsiyle mutaaddi olduğuna göre, ihsan, güzelleştirmek, çeki düzen vermek, düzeltmek, iyilik yapmak manasındadır. Hayır, ahsene ileyhi, kendisine iyilik yaptı diye, ila harfiyle mutaaddi olduğuna göre, İhsan kelimesi, iyilik yapmakla nimetini gayrine ulaştırmak demektir. El-ihsanu, en te'abudallâhe ke'enneke terâhu fe'in lam tekun terâhu fe'innehu yerake. Tanıttığım ihsan, eşit, bütün özelliğiyle iyilik, kendisini görürcesine Allah'a ibadet etmendir. Sen her ne kadar onu görmesen de hiç şüphesiz o seni görüp durur diye hadis-i şerifte tanıtılan ihsan, birinci mana üzerine gelmektedir. Allah'a karşı ihsan, kula karşı ihsan olmak üzere ihsan iki kısımdır. Allah'a karşı ihsan, yani çeki düzen vermek ve düzeltmekle iyilik yapmak, kulun kendini Rabbinin kontrolü altında bulundurarak kendine çeki düzen vermesiyle iyilik yapmasıdır. Diğer ifadeyle, ihsan, kulun, basiretiyle görürcesine Allah Teala'ya ihlas üzere ibadet etmesidir. Müşahede ve muhasebe olmak üzere ihsanda iki makam vardır. Müşahede makamı muhasebe makamından daha üstündür. A. Hadisi şerifte kendisini görürcesine Allah'a ibadet etmendir demekle ifade edilen müşahede makamı kulun kendini Rabbinin kontrolü altında bulundurması görürcesine ona ibadet etmesi, ibadetinin yahut ma'budunun nurlarını basiretiyle görmesi demektir. B. Hadis-i şerifte, sen her ne kadar onu görmesen de, hiç şüphesiz o seni görüp durur, demekle ifade edilen muhasebe makamı, kulun, Rabbim beni görür diye kendisine çeki düzen vermesi, günahlardan tövbe etmesi, amelini güzelleştirmesi, zikir ve taat ile Rabbine yönelmesi demektir. Hadis-i şerifte görerek denilmeyip görür cesine diye buyrulması Allah Subhanahu ve Taala'nın zat-ı şerifinin gözle yahut basiret yani kalp gözüyle dahi görülmeyeceğinin ifadesidir. Cisim ve maddelerinin ötesinde ancak basiretle zat-ı şerifinin isimlerinin, sıfatlarının, fiillerinin Celal ve Cemal nurlarının görülmesi mümkündür. Mesela insanın maddenin zahirini görmesi fizik dahilinde ilimle yani zahiri ve batini hislerle maddenin iç yüzünü görmesi ise fizik ötesinde şüpheden ari yakinle mümkündür. İnsan şek şüpheden arınması ve hayali konuşmaların zeval bulması halinde kalp gözüyle önce Allah Subhanahu ve Taala'nın fiillerinin sonra sıfatlarının sonra isimlerinin celal cemal nurlarını sonra zatı şerifinin görülmesini engelleyen nurunu görebilir. İş Allah Taala'nın nurlarını kuluna göstermesine tecelli, kulun Rabbinin nurlarını görmesine müşahade ismi verilmektedir. İnsan vasıtasız Ruhunu, kendi yüzünü, hatta bedeninin iç yüzünü göremediği gibi, Rabbinin zat-ı şerifini de göremez. Kendini, mesela ruhunu, aklını, organlarının nasıl çalıştığını tarif edemediği gibi, Allah subhanehu ve Taala'nın zat-ı şerifini de göremez, tarif edemez. Bilakis, zamanına yetiştiği ile şereflenen peygamberlerden, getirdikleri kitaplardan, Son olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den getirdiği Kur'an ve hadislerinden vasıtasız vasıtayla Allah Teala'nın zat-ı şerifinin isim ve sıfatlarını öğrenir. Tanır ve peygamberin tarifi üzere başkasına tanıtır. Bu işe marifetullah denilmektedir. İnsan, zahiri aza ve hislerinin sukun bulması, mesela gözünün görmemesi, elinin tutmaması, kulağının işitmemesi halinde rüyayı gördüğü gibi a. Uyanık iken azâ ve hislerinin sukun bulması, hayali konuşmanın zeval bulması b. Zamanına yetiştiği peygambere ve peygamberin Allah Teala Ta tarafından getirdiği kitabın hükümlerine inanması c. Kitabın hükümlerini ihlas üzere öğrenmesi onunla amel etmesi d. İman, ibadet, zikir, dua ve yalvarış üzere sebat etmesi halinde mümin ve muhsin kul da yakın üzere kalp gözüyle Allah Subhanahu ve Taala'nın zatının görülmesini engelleyen nurunu dahi görür. Diğer ifadeyle yakın üzere zikir ve ibadetin cilasıyla sadeleşen mümin kulunun kalbi zati ehadiyesinin görülmesini yahut isimlerinin görülmesini yahut fiillerinin görülmesini engelleyen nurları yansıtır. Faraza, küçük bir aynaya aksetmesi halinde, yer küresinden şu kadar şu kadar daha büyük güneş, aksettiği aynanın içine girmediği, aynayla birleşmediği halde aynanın görülmesini engellediği ve sadece güneş kendisi görüldüğü gibi, Allah Teala, sadeleşen bir kalbe tecelli ederek nurlarını ışıldaması halinde, Sadeleşen kalbin içine girmez, birleşmez. Kalbin kalıbının yani bedenin görülmesini, hatta masivanın yani Allah Teala'nın nurundan başka her şeyin görülmesini engeller. Sadece nurlar görülmüş olur. Bu takdirde sadece Allah Teala'nın fiillerinin, sıfatlarının, isimlerinin celal-cemal nurları yahut Zatı Şerifinin görülmesini engelleyen tevhid nuru kalp gözüyle görülmüş olur. Bununla beraber Allah subhanehu ve Taala verdiğimiz temsil ve benzetmeden daha ali ve münezzehtir. İmam Sehl bin Abdullah et-Tüsteri Kaddasallahu Esrarahu al-Ali Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ene indel munkesirati kulubuhum ve'l-mundrisati kuburuhum ve ma vesani ardı sema'i وَلَاكِنْ يَسَعُنِي kalbu abdil mu'mini Ben, kalpleri itaatle kırılmış, kabirleri yerle bir olmuş kimselerin yanındayım. Yerime ve göğüme sığmam. Ancak mümin kulumun kalbine sığarım. Yani, tevhidimin nurları sar demesiyle, ihsanda müşahade makamını dile getirmektedir. Şerh Söz, hadis değil. Tasavvuf imamlarından, Sehil bin Abdullah et-Tüsteri'nin sözüdür. Manası sahihtir. Tasavvuf iddiasında bulunan hulul ve ittihatçıların bunu hadis saymaları hatalı olduğu kadar bu hadis mevzudur demek bahanesiyle İbn-i Teymiye ve Zerkeşi'nin de İmam Sehil bin Abdullah et-Tüsteri ve Ebul Hasan Ali bin Vefa eşyazeli rahimahullah gibi ehli tahkikten tasavvuf imamlarına saldırmaları hatadır. Metin Kula karşı ihsana gelince o da çevre ve yakınlarından görülen ufak tefek kötülükleri güzel ahlak ve iyiliklerle karşılamaktır. La tekunu imma'atan taquluna in in zalamu Walakin in an tuhsinu ve asa'u an la tezlimu. Herkesten görünüp de Bizlerine kapılan pervasız olmayın. Eğer insanlar iyilik yaparlarsa biz de onlara iyilik yaparız ve eğer zulmederlerse biz de onlara zulmederiz demeyin. Ancak insanlar iyilik yaparlarsa iyilik yapmanıza, insanlar kötülük yaparlarsa zulmetmek sizin hataları afuv etmeye, ceza vermekte cezanın hududunu aşmamaya adam akıllı kendinizi alıştırın. Buyurulan hadisi şirifte kula karşı ihsan açıklanmaktadır. Bin netice, kula karşı ihsan, alakayı kesen akrabalardan alakayı kesmemek, mahrum eden çevreyi mahrum etmemek, kötülükleri iyilikle karşılamak, ufak tefek hataları afuv etmek, zulümden sakınmak, adalet üzere cezanın verilmesi takdirinde de haddini aşmamak, her Müslümana hayırlı şeyleri istemektir.